Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa ajma'in Bugün 3 Aralık 2011 Cumartesi. Selef'in Fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 6. dersi. Geçen derste dedik ki biz iman ile alakalı konuşan fırkaların görüşlerini serdedeceğiz ama muhtasar olarak 6 görüşü ele alacağız. Demiştik ki birincisi Selef'in görüşü ki bunu geçen derste aldık. Sonra dedik ikinci olarak eşariler, sonra cehmiyeler, kerramiyeler, ee, beşinci olarak bazı kufe fukahaları, son olarak da harici ve mutezirelerin görüşleri şeklinde sıralamıştık bunu. İnşallah bugünkü dersimizde eşarilerin görüşüne yer vereceğiz. Önümüzdeki derste de inşallah geri kalan e, dört fırkanın görüşlerinin hepsini söyleyeceğiz. Ama bu dersi sadece e, eşarilere Eşarilerin görüşlerine has kılacağız. Bunun sebebini de inşallah dersin içerisinde beyan edeceğiz. Şimdi diyoruz ki evet ikinci görüş eşarilerin görüşü. Eşarilerin iman hakkındaki görüşü. Şimdi şunu bileceğiz kardeşler. Eşarilerin cumhuruna göre iman kalp ile tasdiktir. Cumhuruna göre iman kalp ile tasdiktir. Eşari alimlerinden bir grup bu görüşü kendi mezheplerinin cumhuruna nispet etmişlerdir. Eşari alimlerinden bizzat bir grup bu görüşü kendi mezheplerinin cumhuruna nispet etmişlerdir. Mesela Eşarilerden El-Eyci, El-Mewakif'te, Eşarilerden El-Eyci, El-Mewakif'te, Yine El-Beycuri, Şerhul Cevherede ve başkaları da var bunu belirtmişlerdir. El-İyci, El-Mewakif'te ve El-Beycuri, Şerhul Cevherede ve başka Eşarilerdeni bunu belirtmişlerdir. Yine Şeyhül İslam İbn Teymiyye de Eşariler hakkında bunu bu şekilde bunu bu şekilde belirtmiştir. Yine bu görüşü kardeşler Eşarilerin bu görüşünü Eşari imamları dediğim gibi kitaplarında belirtenler olmuştur. Aynı şekilde bu görüşü Eşari imamları kitaplarında savunmuşlardır, desteklemişlerdir. Savunmuşlardır, desteklemişlerdir. Mesela geniş bir malumat olarak şunu söyleyeyim. El-Kadi Ebubekir Bekir İbn-i El-Baqillani. Yani kısaysa bunu El-Baqillani diye alabilirsiniz. El-Baqillani et El temhitte Ondan sonra ebul Maalil Cüveyni. Bunu da El-Cüveyni diye de alabilirsiniz. Ebu Ma'lil Ma Cüveyni El-İrşad'da. El-Eyci Mevaqif'de. El-Mevaqif'de. El-Baghdadi Usulü Dind'de. Şemsuddin El-Semerkandi El-Sahâiful İlahiyye'de. Et taftazani Şerhül Makasit'te, el Beyjuri şerhinde ve daha birçokları eserlerinde bu görüşlerini zikretmişlerdir eşarelerden kardeşler. Aynı şekilde bakın, birincisi dedi ki bunu eşarelerden bir kısmı kitaplarında cumhurra kendilerinin e, cumhur kendi fırkalarının mezheplerinin cumhuruna nispet etmişlerdir bu bir. İkincisi, bunu savunmuşlardır kitaplarında bir kısmı, onları da saydık. Üçüncüsü, eşarilerden olmayan bazı kimseler de bu görüşü eşarilere nispet etmişlerdir. Eşarilerden olmayan bazı fırkalar da eşarilerin görüşünden bahsederlerken bunu ne yapmışlardır? Bunu eşarilere nispet etmişlerdir. Mesela, Mu'tezile alimi, Mu'tezilenin en büyük alimlerinden El-Kadi Abdülcebbar. El-Kadi Abdülcebbar. Şerh-ü Usul-i'l-Khamsa şerh usulil eserinde, İbn-i Hazm el Fisal'da, Ebu Ya'la El-Hambeli El-İman'da ve başkaları da bu görüşü eşarilere nispet etmişlerdir kardeşler. Yani kısaysı, El-İmanu tasdikun bil kalb. İman kalb ile tasdiktir şeklindeki bu görüş, eşarilerin iman hakkındaki malum olan görüşüdür. Eşarilerin iman hakkındaki malum olan görüşüdür. Neymiş iman hakkındaki malum olan görüşleri? İman kalb tasdiktir. Bu kadar. Dil ile ikrar ve azalarla amel değil. Sadece kalb tasdiktir. Peki kalb tasdikin tasdiğin içerisini açacak olursak eşarilere göre. Eşarilerden eşari alimlerinden bir grup kimse kardeşler kalb tasdikten kasıtlarının ne olduğunu kendi eserlerinde tefsir etmişlerdir. Kendi eserlerinde kalbe tasdikin ne olduğunu tefsir etmişlerdir. Demişlerdir ki, bakın demişlerdir ki el-ma'lumu minad-dini bi'd-darura. Dinde bilinmesi zorunlu olan, dinde bilinmesi zorunlu olan şeyleri tasdik etmektir. Yani kabullenmek, doğrulanmak, doğru olduğuna inanmaktır. Dinde bilinmesi zorunlu olan şeyleri ne yapmak? Tasdik etmektir demişlerdir. Tafsili olanlara yani tafsilli olarak gelenlere yani geniş olarak e, hakkında çok bilgi olarak gelenlere tavsirli olarak iman eder. İcmali yani özlü olarak gelenlere ise icmali olarak yani özlü olarak tasdik ederiz. İman budur. Tavsirli gelenlere tavsirli bir şekilde, icmali gelenlere icmali bir şekilde, özlü bir şekilde tasdik ederiz. Budur iman. Yani e, toparlayacak olursak dinde bilinmesi zorunlu olan şeyler hakkında. Tafsili gelen bilgilere, tafsili şekliyle, geniş şekliyle, icmali gelen bilgilere yani özlü gelen bilgilere özlü şekliyle ne yaparız? E, tasdik ederiz. Budur iman demişlerdir. Mesela Ebu'l-Ma'ali, El-Cüveyni ve El-İji ve el, el Beyjuri ve daha başkaları da kendi kasıtlarını bu şekilde açıklamışlardır. Kendi kasıtlarını bu şekilde açıklamışlardır. İşte Eşari alimlerinin kardeşler taklit ettikleri bu görüş Ebu Hasan el-Eşari'nin bu sözüme dikkat edin. Eşari alimlerinin taklid ettikleri diyorum özellikle taklit kelimesini kullanıyorum ki ileride bunu daha iyi anlayacaksınız. Eşarilerin taklid ettikleri bu görüş yani imanın kalbe tasdik olduğu görüşü Ebu Hasan el-Eşari'nin yani evet Ebu Hasan el-Eşari'nin iki görüşünden onların indinde en meşhur olan görüştür. İki görüşünden en meşhur olan görüştür ki Ebür görüşü gelecek birazdan inşallah. Ki Ebu Hasan el-Eşari kendisine nispet edilen El-Luma adlı eseri var. El-Luma e, adlı eserinde bu görüşünü bu şekilde söylemiştir zaten. Bizzat Ebu Hasan el-Eşari'nin kendisi, e, kendisine nispet edilen El-Luma adlı eserinde görüşünü bu şekilde yani tasdiktir şeklinde iman kalbile tasdiktir şeklinde ne yapmıştır belirtmiştir söylemiştir. Aynı şekilde kardeşler Ebu Hasan el-Eş'ari'nin de bu görüşte olduğunu kendi ashabından Abdülka, e, Abdülkahir el-Baghdadi ve başkaları gibi ne söyleyenler olmuştur. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşte de olduğunu yani kendi imamlarının bu görüşte olduğunu Abdülkahir el-Baghdadi ve başkaları da söylemiştir. Yine bu görüşü kardeşler Ebu'l Hasan el-Eş'ari'ye bakın İbni Hazım İbni Teymiye ve başkaları da bu görüşü Ebu Hasan el-Eş'ari'ye nispet etmişlerdir. İma, i̇manın kalple tasdik olduğu görüşünü Ebu Hasan el-Eş'ari'ye İbni Hazm, İbni Teymiye ve başkaları da ne? nispet etmişlerdir. Aslında kardeşler Eş'arilerin taklid ettikleri yani Şeyhül İslam'ın da söylediği gibi bu görüşleri bakın burası işte e, çok büyük önem taşıyor Eş'arilerin görüşü için. Aslında eşarelerin taklit ettikleri bu görüş kardeşler, i̇bn Teymiye de bunu belirtiyor. Bu görüşleri Cehm-ibn-i Safvan et-Tirmizi'nin görüşüdür. Et görüşüdür. Eşarelerin bu görüşünün aslı aslında Cehm-ibn-i Safvan et gelmektedir. Kendilerinden önce yaşamış Cehm-ibn-i Safvan et görüşüdür. Her ne kadar aralarında ufak tefek bazı farklar olsa da. Hatta bakın kardeşler, öyle ki İbn Hazm el Fisal eserinde ki İbn Hazım'ın el Fisali'nin içerisini açacak olursak İbn Hazm kardeşler fırkaların görüşlerini yani İslam kendisini İslam'a nispet eden fırkaların görüşlerini iyi bilmede çok iyi bilmede İslam tarihinde en uzman kişiler arasında kabul edilmektedir. Tüm fırkalarca. İbn-i Hazm kendisilerini İslam'a nispet eden fırkaların görüşlerini iyi bilmede İslam tarihindeki en uzman kişiler arasında kabul edilen bir kişidir. Yani her ne kadar e, hatalı olduğu isabet edemediği yerler olsa da mesela İbni Hazım tamam fırkalar arasında fırkaların görüşlerini en iyi bilen kişilerdendir. Ama bu demek değildir. Bütün fırkaların görüşlerini tam anlamıyla motomot mot biliyor demek değildir. Hatalı olan yerleri olsa da her ne kadar e, ama en iyi bilenler arasında kabul edilmiştir. Neden isabetli edemediği yerler var? Neden? Çünkü mesela bazen kardeşler bakarsınız ki İbni Hazım bir fırkaya bir görüş nispet eder. Bunun sebebi? lazım mezhepten dolayıdır. Yani ne demek? Mesela İbn-i Hazım bakar ki bir mezhebin görüşü bu. Şöyle yapar tabir sayısı kendisinde Ha, Bunlar böyle diyorsa bunların görüşü şu kapıya çıkıyor. Bir neticeye varıyor kendince i̇bn Hazım. Yani karşı tarafın mesela ne gibi? Mesela Ahmet diye birisi var. Onun bazı sözleri var. Diyor ki Ahmet'in sözleri şöyle şöyle kapıya çıkıyor. Bir neticeye varıyor kendince onun sözlerinden. Sonra o neticeyi Ahmet'in sözüymüş gibi Ahmet'e nispet ediyor. O türlü hataları var. Yani lazım-ül mezhep diyoruz buna. Mesela diyorsun ki kardeş, mesela ne gibi? Sen Allah'ın eli var diyorsan Allah'ı kullara benzetmiş olursun. O zaman doğal olarak sen müşebbihe olursun. Yani mesela ne gibi? Düşün ki mesela İbn-i Hazm bakıyor ki birisine bu ehl-i sünnetten de olabilir. Bakıyor ki birisine bu adam diyor ki Allah'ın eli var. Sadece bunu söylüyor. Allah'ın eli var diyor. İbn-i Hazm da düşünüyor. Tabir sahihse şimdi canlandırıyoruz bunu. Bu Allah'ın eli var diyorsa bunun sözünün lazımı yani gereği madem ki eli var o zaman el budur. Yani o zaman Allah bu adam Allah'ı mahlukatların eline benzetti. O zaman bu adam müşebbihedir. Yani benzetendir. Hemen diyor ki Ahmet'in görüşü, Mehmet'in görüşü müşebbihedir. Hemen sözünün neticesini kendi belirleyip tabir sahihse bir ona veriyor. O türlü hataları vardır. Ancak her ne kadar böyle de olsa İbn Azim İslam tarihinde bütün fırkalarca, bütün kendisinden sonra gelen alimlerce İslam fırkalarının görüşlerini en iyi bilen kimselerden birisidir. E, kitabı Fisal vardır kardeşler. İşte kitabı Fisal el-Fisal adlı eseri fırkaların görüşlerini toplayan bir eserdir. Geniş bir eserdir. Baskısına göre değişiklik arz eder. 2 cilt, 3 cilt, tek cilt, kalın baskıları vardır. Ee, i̇şte burada kardeşler İbni Hazım, Fisal'de, e, İbni Hazım e, Fisal'de Eşarilerin bu görüşünü kardeşler Cehm İbni Safvan'ın görüşleri ile Eşarilerin görüşlerini tek bir görüş olarak adletmiştir. Hani biz az önce dedik ya size Ebu Hasan el Eşari'nin bu görüşünün aslı neye dayanmaktadır aslında? Aslında bu kimin görüşüdür? Cehm İbni Safvan et-Tirmizi'nin görüşüdür. İşte öyle ki dedik İbni Hazım hiç ayırt edememiş yani o kadar birine yakın bir görüş hiç ayırt etmemiş bunları tek bir görüş olarak adlatmıştır El Fisal'de. Bu çok önemli bir malumattır bu anlamda. Yani kardeşler kısaysa bizim maksadımız burada şunu belirtmektir. Bakın Eşarilerin bu görüşü aslında Cem İbni Safva'nın görüşüdür. Çünkü bazı cahiller... Zannediyorlar ki bu görüşün yani iman kalbiyle tasdiktir görüşünün seleften bir aslı vardır zannediyorlar. Halbuki bu selefe en uzak görüşlerden birisidir. Selefe en uzak görüşlerden birisidir. Ve selef tarafından kardeşler Cem İbn Safva'nın görüşünün yerildiği zemmedildiği icma ile gelmiştir. Cehmi İbnü Safvan'ın iman hakkındaki görüşünün zemmolunduğu, yerildiği meselesi ehli sünnette icma ile gelmiştir. Hatta öyle ki bakın kardeşler önemli bir malumat. İmam Ahmed ve el, İmam Ahmed ve Vekî', selef imamlarından ve başkaları da Cehm İbnü Safvan'ın görüşünü tekfir etmişlerdir. Cehm İbnü Safvan'ın görüşünü tekfir etmişlerdir. İşte işte böylece kardeşler Eş'arilerin iman hakkındaki görüşünün taklit ettikleri, destekledikleri görüşün ne durumda olduğu böylece görünmüş oluyor. Ne durumda olduğu görünmüş oluyor. Zaten bu türlü durumlar, bu türlü durumlar bidat ehli fırkaların sözlerinde çokça görülmektedir. Mesela bakın kardeşler, eşariler kader, eşarileri mesela kader meselesinde ele alın. Basit olarak eşarileri kader meselesinde ele alın. Her ne kadar lafız olarak farklı şeyler söyleseler de aslında kader hakkındaki görüşleri, kader hakkındaki sözlerinin hakikati cebirdir. Yani eşarelerin kader hakkındaki sözlerinin hakikati cebriyeliktir. Yani cehbimli safvanın görüşüne dönüyor. Yani cebriyelik nedir? Bakın kaderde cebriye olmak nedir? Kısaca şunu anlatayım. Cebriye mecbur olmaktır kısacası. Mecburdur. Yani kul bir fiili yapmaya mecburdur. Bir insan hırsızlık yapıyorsa mecbur olduğu için yapıyordur. Yani Allah Subhanahu ve teala onu istemiş hırsızlık yapmasını ve bu, adamı hiç, bu adamın hiçbir seçme hakkı yok. Seçmesinin hiçbir tesiri yok. Dilemesinin hiçbir tesiri yok. Tamamıyla mecbur kaldığı için. Tabir sahi ise uzaktan kumandalı bir araba düşünün. Kumandanın sahibi o kumandayı ne şekilde oynatıyorsa, ne şekilde hareket ettiriyorsa o araba öyle dönmek zorunda. Yani o arabanın hiçbir seçme hakkı yok. Her ne kadar arabanın kendisi dönüyor olsa da aslında o isteği istediği için dönmüyor. Başkası onu döndürdüğü için dönüyor. İşte tabir sahi ise kullar Allah'ın elinde böyleymiş gibi görüyorlar. Yani Allah kulları bazı şeyleri işlemeye mecbur kılmış. Bütün fiilleri işlemeye mecbur kılmış. Kul böyle rüzgarlı bir havada ağaçtan düşen yaprak gibidir. Rüzgar onu nereye yöneltirse yaprak oraya gider. Yaprağın hiçbir yere gitme hakkı yoktur. İşte kaderiye de. Kaderiye mezhebinde cebriyelik budur, mecburluk. İşte Ebu Eşarilerin aslında kader hakkındaki görüşü cebriyeliktir. Her ne kadar cebir, cebir lafzını kullanıp, kullanmayıp da başka bir lafız, kesb diye bir lafız kullanırlar. Her ne kadar onu kullansalar da sözlerinin hakikati aslında kaderde cebriyeliktir. Ve bu da yine Cehmi İbni Safvan'a dönmektedir. İşte aslında Eşarilerin kader hakkındaki görüşleri de Cehmi İbni Safvan'a dönmektedir. Nasıl ki iman hakkındaki görüşlerin aslı Cehmi İbni Safvan'a dönmekteyse, Kader hakkındaki görüşleri de Cehmi ibn Safvan'a dönmektedir. Yani bir insan dese ki eşariler akidede, kader, kader, akidenin kader bölümündeki e, görüşleri nedir? Deriz ki aslında cebriyeliktir. Yani mecburluktur. Hani bugün o, o, o, olur mesela görürsünüz fasık insanların çoğu. Mesela e, kendilerince işte Müslümanlarla dalga geçtikleri için veya işte böyle Sırf böyle komiklik komedi yapmak için derler mesela. Ya dersin ki kardeş niçin namaz kılmıyorsun Allah'tan korkmuyor musun işte namazın dinde böyle yeri var. Ya Allah istese kılarım der. Aslında bakın bu halkta ismini bilmiyorlar bunun cebriyelik diye ama halkın kendisinde de oturmuş bazı şeyler var. Ya Allah dileseydi zaten kılardım diyor. Halbuki Allah başka ayete ne diyor? Dileyen iman etsin, dileyen küfresin. Demek ki kulun dileme hakkı varmış. Demek ki dilemesinin neyi varmış? Tesiri varmış. O yüzden dediğimiz gibi genelde zaten bidat ehli böyledir. Tedakul vardır yani birbirine girik vardır akidelerinde. Hepsi birbirlerinden tabir sayısı nemalanmışlardır. Sadece ehli sünnet görüşlerini tamamıyla selefe dayandırmış, Kur'an sünnete dayandırmıştır asıl itibariyle. Böylece kardeşler bu Hasan el-Eş'ari'nin kendi asabının içinde meşhur olan da görüşü neymiş? E, dönecek olursak başa kalbile tasdiktir kardeşler hal bile tasdiktir. Ancak kardeşler burada özel bir parantez açıyorum. Ebu Hasan el-Eşari'nin her ne kadar Cehm ibn Safvan'ın görüşünde yani Ebu Hasan el-Eşari her ne kadar Cehm ibn Safvan'ın görüşüne muvafakat etse de iman meselesinde yani iman tasdiktir noktasında Cehm ibn Safvan'a muvafakat etse de imandaki istisna meselesinde imandaki istisna meselesindeki görüşü kardeşler bu görüşünde Ehl-i sünnetin görüşüne muvaffakat etmiştir bir cihetiyle. bir cihetiyle. Yani ehl-i sünnetin görüşü olan imanda istisna yapılır görüşünü savunmuştur. İmanda istisna yapılır görüşünü savunmuştur. Hatta ashabının cumhuru da bu ususta ona tabi olmuştur. Ebu Hasan el-Eş'aril'in ashabının cumhuru da imandaki istisna meselesinde e, imamlarına ne tabi olmuşlardır. Çünkü neden kardeşler bakın Ebu Hasan el-Eşhari'ye göre mutlak iman kulun kendisiyle Rabbine ulaştığı imandır. Kulun kendisinin e, Rabbisine ulaştığı imandır aslı iman. İşte bu yönden istisnai kabul etmişlerdir. Ancak inşallah tabi bu özlü olarak inşallah ileriki derslerde geleceği üzere bu bir tenakuzdur aslında. Halbuki bunu söylememesi lazım. İman istesine iman kalple tasdiktir diye bunu söylememesi lazım aslında ki e, söylüyorsa bu bir tenakuzdur. Bu ileride gelecek inşallah. Şimdi kardeşler bakın Ebu Hasan el-Eş'ar' hakkında bense kısaca bir bilgi vereyim. Kısaca bahsedecek olursak bakın bu önemli bilgilerdir. Kendisi Ebu Hasan el-Eşari'nin kendisi ilk önceleri Mu'tezilelerin en büyük alimlerindendi. Ebu Hasan el-Eşari ki bugün dünyada milyonlarca insanın e, tabi olduklarını söylediği e, imamdır bu. Ve Türkiye olarak da bakacaksak insanların %95'inin belki kabul ettiği maturde eşarlık bunlar birdir sayılır. Kabul ettikleri bu görüşte. Bunların imamlarımız dediği insanın, kişinin ki bu Ebu Hasan Eleşar'ı Hakkında kısaca bahsedecek olursak kardeşler. Kendisi ilk önceleri Mu'tezile mezhebinin büyük alimlerindendi. Çünkü neden? Bakın Ebu Hasan el-Eşari'nin babası öldüğünde annesi evleniyor. Annesinin evlendiği kişi Ali el-Cubba'i. Yani Ali el-Cubba'i Ebu Hasan el-Eşari'nin üvey babası. Ali-Cubba'i ise kendi döneminde Mu'tezile alimlerinin en büyük imamlarındandı. En büyük alimlerindendi Ali Cübbay. Yani Ali Cub yani tabir sahihse ise Ebu Hasan el-Eş'ari'nin annesi Mu'tezile'nin en büyük imamlarından biriyle evleniyor ve böylece Ali el-Cübbay bizim Türkçe tabirle onun üvey babası oluyor. Tamam? İşte kardeşler Ebu Hasan el-Eş'ari de Üvey babasının evinde yetişti ve 40 sene boyunca ilim aldı. Mu'tezilelik üzerine ta ki Öyle bir hale geldi ki Mu'tezile mezhebinde alim oldu. Daha sonra kardeşler Mu'tezile'nin batıl görüşlerini anladı. Daha sonra Ebu Hasan-ı Leşari Mu'tezile'nin batıl görüşlerini anladı ve tövbe etti ve eli Sünnet'e döndü. Bakın alimler arasında ihtilaf var. Ebu Hasan-ı Leşari Mu'tezile'den döndükten sonra önce... Ee, bir görüş daha var. Ona onları girmiyorum kafanızı karıştırmasın diye. Bir görüş daha var. Sonra ona nispet oldu. Ondan sonra mehlüsünnete geldi. Yani üç devre mi geçirdi yoksa iki devre mi? Bu çok tartışmalıdır. Oraya girmiyorum ama tercihi söylüyorum. iki devre geçirdi. Birinci devresi, yani iki evre geçirdi veya diyelim tabir sahihse. Birinci evresi, birinci dönemi, iki dönem geçirdi veya diyelim. Birinci dönemi, mutezilelik dönemi ki burada büyük e, ilme sahibi oldu mutezilelik mezhebinde. Sonra tövbe etti ve Ehl-i Sünnet mezhebini kabullendi ve e, araştırmaya başladı. Ancak sorun şuydu kardeşler, şöyle bir sorun vardı ortada. Ebu Hasan el-Eş'ari Mutezile mezhebinin görüşlerini çok ince detaylarına kadar biliyordu. Neden? Çünkü Mutezile'nin alimi olmuştu. En ince detaylarına kadar biliyordu. Hatta bakın Ebu Hasan el-Eş'ari'nin döndükten sonra yazdığı El-Mekalatul İslamiyyin adlı eserine bakın. Makalatul de fırkalardan bahsederken aynı o da Fisal gibi bir kitaptır. Nasıl İbn Hazım'ın El Fisal'ı var fırkalardan bahseden? Ebu Hasan el-Eş'ari de ehli Sünnet'e döndükten sonra fırkalar hakkında bir kitap yazıyor. Ve orada fırkaların görüşlerine yer veriyor. Ve Mu'tezile'ye yer verince öyle ince detaylarına kadar anlatıyor ki Mu'tezile'yi kolay kolay hiçbir kitapta bulamazsınız. Yani o kadar uzmanca biliyor. Neden? Çünkü 40 yılını Mu'tezile ilmi üzerine geçirmiş bir insan. İşte sorun şuydu kardeşler. Ebu Hasan el-Eşari Mutezile mezebinin görüşlerini çok ince detayına kadar biliyordu. Ancak daha sonra geç dönemde Ehli Sünnete dönünce, hani tabir sayısı Ehli Sünnete dönmesi gecikince Ehli Sünnetin görüşlerini, itikadını öğrenmeye ne yaptı? Bu başladı. Yani ehli hadisin görüşlerine itina göstermeye başladı. İyi anlamaya, iyi anlamak için çaba göstermeye başladı ama ama o Mutezile'nin görüşlerinden haberdar olduğu gibi, Mutezile'nin görüşlerinden haberdar olduğu kadar Ehli Sünnet'in görüşlerinden haberdar değildi. Yani Ehli Sünnet'in görüşlerinden haberdar olamadı. Bir Mutezile'yi bildiği kadar eski mezhebi olan Mutezile'yi bildiği kadar döndüğü mezhebi yani Ehli Sünnet mezhebini o kadar iyi anlayamadı bilemedi. Yani kendi dünyasında tabir sahibiyse kardeşler kendi dünyasında Ehli Sünnet'in görüşlerini tam anlamıyla tahkik edemedi. Tam anlamıyla tahkik etmeye muvaffak olamadı. O yüzden kardeşler biz Ebu Hasan el Eşari için deriz ki o zaman bize göre Ebu Hasan el Eşari'nin konumu nedir kısaca ehl-i sünnete göre? Deriz ki biz Ebu Hasan el Eşari kendisi tövbe edip ehl-i sünneti kabul etmiştir. Birinci nokta bu bilmemiz gereken. İkincisi kardeşler kendisi ehl-i sünnettir. Bunu da bileceğiz. Ancak işte burada tabir sayısıyla bir cihetten istisna geliyor. Ancak ehl-i sünnetin görüşlerini tam olarak anlayamamış, ehl-i sünnetin görüşlerinden tam olarak haberdar olamamış, bu yüzden de hatalı bazı görüşleri olmuştur. Yani bu ehl-i sünnete döndükten sonra da hatalı ne? Bazı görüşleri olmuştur. Kendisi kardeşler fırkaların görüşlerine dair çok geniş bir ilme sahip olduğu halde, çok geniş bütün fırkalar yani genel olarak sadece mutezile değil genel olarak da fırkalar hakkında çok geniş bir ilme sahip olduğu halde bu bapta yani fırkalar babında İbni Hazım gibi en muteber kimse olarak kabul edildiği halde hani dedi ki ya İbni Hazım fırkaları bilmede en muteber İslam, e, İslam'daki en muteber kişiler arasında yer almıştır. Ebu Hasan el-Eşhari de aynı şekilde fırkaları bilmedi İslam'da en muteber kişiler arasında yer almıştır. Böyle olduğu halde heva ehli bazı kimselerden e, ilim almaya başlayınca ehl-i sünnete döndüğünde de, ehl-i sünnetten zannettiği bazı kişilerden de ilim almaya başlayınca tabir sayıse meseleler biraz karıştı onun dünyasında ve ehl-i sünnetin görüşlerinden çok haberdar olamamasında tesiri oldu heva ehlinden hevaheli bazı kimselerden ilim alması. O yüzden kardeşler döndükten sonra yazdığı kitaplarda dahi hatalardan hali olmadığı bahsen eleşir. Yani döndü ve Ehl-i Sünnet'in akidesini ortaya koyan eser yazdı. Çok güzel şeyler anlattı. Ehl-i Sünnet'in mezhebinin birçok şeyini doğru anlattı ama kitabı kitabı yine de hatalardan hali olmadı. Yine de kitaplardan hali olmadı. İşte kardeşler Ebu Hasan el-Eş'arî'nin iman hakkındaki bu görüşünün ee, fasitliği yani şöyle diyelim şunu bilelim önce buraya gelmeden yani kardeşler Ebu Hasan el Esar'inin ehli Sünnet'e tam muavafakat edememesinin sebebi genel olarak tabir sahihse bir cihetten geç kalmış olması bir cihetten de e, tam anlamıyla Allahu alem muhakkiklerle çok fazla haşır neşir olamamasıdır. Kıç budur Ebu Hasan el Eşari hakkında vereceğimiz bilgi. Şimdi e, dönecek olursak meselemize. Dedik ya Ebu Hasan el Eşari'nin e, görüşü meşhur olan ashabının indinde kalb ile tasdiktir iman. İşte bu Ebu Hasan el Eşari'nin iman hakkındaki bu görüşünün fasitliği kardeşler ashabından bazı kimselere de zahir olmuştur. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Neden? Şimdi Ebu Hasan el Eşari dedik ki İman kalbiyle tasdiktir demiştir. Ancak bunun görüşünün aslı Cehbim İbni Safvan'a dayanmaktadır. Ve Cehbim İbni Safvan eşarilere göre de İslam'a kendisini İslam'a nispet eden en büyük e, bidat ehli arasında yer almaktadır. Cehbim İbni Safvan. Hemen hemen bütün fırkalara göre o, kendisinden başka. Cehbim İbni Safvan ve öldürülmüştür yani. Bidat ehli olması sebebiyle öldürülmüştür. İşte kardeşler Dedik ya eşarilerin görüşünün aslı Cehmimni Safvan'dan geliyor. İşte bu görüşün fasitliği bu yönü bazı eşarilere zahir olunca yani bazı eşariler tabir sayısı bunun farkına varınca bu görüşün aslında Cehmimni Safvan'ın görüşü olduğunu anlayınca birçok ashabı kendisine muhalefet etmeye başladılar. Ebu Hasan el Eşari'nin birçok ashabı kendisine muhalefet etmeye başladılar. Hani tabir sayısı nasıl olur da bunun, bu görüşün aslı Cehmi i̇bn Safvan gibi bidat ehli bir kimseye dayanır. Sonra ne oldu? Muhaleve etmeye başladılar. Bunların bir kısmı Selef'ten nakledilenlere döndüler. Bu farkına varan eşarelerin bir kısmı Selef'ten nakledilenlere döndüler. Bir kısmı da Cehmi i̇bn Safvan'ın görüşünden daha hafif olan İrca'nın başka bir çeşidi olan mürciyetül fukaha dediğimiz görüşe döndüler. Hani dedik ya biz altı görüş sunacağız. Bu altı görüşten bir tanesi Kufi ehli fukahalarının görüşü. İşte onların görüşüne döndüler. Ve bu kufe ehli fukahasının görüşü Cehmi bin Safva'nın görüşünden yani iman tasdiktir görüşünden daha hafif bir görüştür. Cehmi bin Safva'nın görüşünden daha hafif bir görüştür. Bazıları da ona döndüler. Bazıları da ona döndüler. Ancak kardeşler bakın bu çok önemli bir malumat. Tuhaftır ki müteahhir yani biraz daha geç dönem eşarilerden birçok kimse bu görüşün selef ehlinin yani iman tasdiktir görüşünün selef ehlinin yani eser ehlinin görüşü olmadığını anladıkları halde yine de bu görüşte kalmışlardı. Yine de bu görüşte olmuşlardır. Hatta bir kısmı kardeşler bu müteahhir eşarilerin bir kısmı insanların iman hakkındaki görüşlerini zikrederlerken Selefin iman hakkındaki görüşünün söz, amel ve niyet olduğunu belirtmişler ve bununla birlikte o görüşü almamışlardır. Yani tabir sahihse bunlar da anlamış sahabelerin dizinin dibinde oturanların, bu ümmetin en hayırlılarının İmam Mücahit, İmam Katade gibi sahabelerin ta ta talebelerinin, en büyük imamlarının bütün ümmetin üzerinde imamlıklarında ittifak ettiği kimselerin akidesinin bu olmadığını bildikleri halde dönmeyenler olmuştur. Ve itiraf etmişlerdir kendi akidelerinin o akidede olmadığını iman meselesinde. Çok tuhaftır bu. Bakın size örnek verin. Mesela El-Mevâkif'in sahibi El-Eyci. El-Eyci, eşarelerden Mevâkif eserinin sahibi, insanların iman hakkındaki görüşlerinden bahsederken diyor ki, İman diyor bizim indimizde yani eşarilerin indinde diyor tasdik etmektir. Selef ve hadis ehline göre ise üç şeyden oluşmaktadır. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla amel etmektir diyor. Bakın bunu açık bir şekilde belirtiyor. Bizim indimizde kalb ile tasdiktir ama selef ve hadis ehlinin indinde ise üç şeyden oluşmaktadır. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve azalarla ameldir. Bakın bu tabir sahi ise e, bidat ehline karşı e, tevhidi, akideyi Selefi, ehli sünneti savunan bir kimsenin elinde bunlar büyük malumatlardır. Çok önemli malumatlardır. Bakın e, mesela bugün eşari olduklarını iddia edenlerin, iddia edenlere karşı söylenecek en büyük, e, tabir sayısı vurulacak en büyük darbelerdendir. Deriz ki sizin imamlarınızdan birçoğu dahi birçok kimse itiraf etmişlerdir ki kendileri ehli hadisin, Selef'in görüşünde değillerdir bu bakta. Sahabelerin talebelerinin görüşlerinde değildir. Bunu itiraf etmişlerdir. Aynı şekilde mesela e, Es-Sahafu'l-İlahiye'nin Es-Sahafu'l-İlahiye'nin sahibi Es-Semerkandi de kardeşler. Es-Semerkandi de aynı anlamı söylüyor. Bakın diyor ki Es-Semerkandi, önce kendi görüşlerinin yani Eşarilerin görüşlerinin hani iman tasdiktir görüşlerinin muhakkiklerin görüşü olduğunu, muhakkiklerin görüşüdür diye vasıflandırıyor. Yani diyor ki öncelikle bizim görüşümüz muhakkiklerin, en doğru olan görüş anlamında muhakkiklerin görüşüdür diyor. Kendi görüşlerini muhakkiklerin görüşü olmakla vasıflandırıyor. Sonra da diyor ki seleften nakledilen ise kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir diyor. Aynı şekilde onlardan, onların alimlerinden El-Baghdadi de usul-i dinde bu görüşü ehl, ehli hadisin, Cumhuruna hadis ehlinin cumhuruna nispet etmiştir kardeşler. İşte tabir sayısı kardeşler bunlar bu şekilde kendi nefislerinin selefe muhalefet ettiklerine şahitlik etmiş olmaktadırlar. Kendi nefislerinin selefe muhalefet etmiş olduklarında şahitlik etmektedirler. Bu da kardeşler onlara reddiye olarak yeter. Görüşlerinin bozuk olduğunu ortaya koymak için yeter. Yani düşünün ortada selef dönemi var, sahabenin dizinin dibinde ilim almış insanlar var ve bunların icması var. Ve tabir ise icmayı e, bizim e, halk dilinin tabiriyle ağız birliği var selef döneminde. Ve bunlar bunu itiraf ediyorlar, ikrar ediyorlar, kabul ediyorlar ve bununla birlikte muhalefet edenler var aralarında. Bu da onların görüşlerinin batıl olduğu için yeter. Buraya kadar anladıktan sonra kardeşler bir de olayın bakın çok önemli başka bir vecihten e, vecihinden bahsedelim olayın. Bakın biz cümlemizde iman kalb ile tasdiktir görüşünü eşarilerin indinde imam-ı eşarinin meşhur olan görüşü olarak addettik. Ancak her ne kadar kardeşler Ebu Hasan eşariden meşhur olan görüş Ashabının da desteklediği görüş, bu görüş olsa da, yani iman tasdiktir görüşü olsa da, kendisi için ikinci bir görüş daha nakledilir. Ebu Hasen. O da hangi görüştür? Ehli sünnetin görüşü olan iman, söz ve ameldir görüşüdür kardeşlerim. Ve Allahu alem. Alim. İki görüşünün sonuncusu da budur. Ebu Hasen'in iki görüşünün sonuncusu da budur. Bakın. Bugünkü eşarilerin büyük çıkması. Eğer Ebu Hasan'ın kendi imamlarının kendilerince Eşari imamının kurucusunun görüşü eğer söylediğimiz ikinci görüşse kendi imamlarına muhalefet ediyorlar. Eğer birinci görüşse bakın görüşlerinin aslı nereye dayanıyor? Cehm İbnü Safvana dayanıyor görüşleri. Böyle bir bidat ehline dayanıyor. Ve bunun üzerine biz diyoruz ki Allahu Alem iki görüşün yani Ebu Hasan el-Eşra'nın iki görüşünün sonuncusu olan görüş iman, söz ve ameldir. Yani Ehli Sünnet'in görüşüdür. Ve bakın bu görüş kardeşler, iman, söz ve ameldir görüşü onun ashabının bazı büyüklerine de nispet edilmiştir. İbni Teymiye'nin zikrettiği üzere bunu kardeşler Eşşehristani'nin şeyhi Ebu'l-Kasım el-Ensari Şerhul İrşad'da bu şekilde belirtmiştir. İbn Teymiye bunu söylüyor. Bunların bu görüşünü iman söz ve ameldir görüşünü Şehristani'nin şeyhi Ebu'l-Kasım el-Ensari Şerhul İrşad'da bu şekilde belirtmiştir. Bakın bu görüş iman söz ve ameldir Ehl-i Sünnet'in görüşü olan bu görüş onlardan Ebu'l-Abbas El-Kalanisi, Ebu Ali, Es-Sekafi ve Ebu Bekir İbn Mücahide deney nispet edilmiştir. İbn-i Teymiye'nin fetavasına bakarsanız görürsünüz. Ebu Hasan el-Eş'ari kardeşler bu görüşünü, bakın bu çok önemli. Ebu Hasan el-Eş'ari bu görüşünü el makalatul İslamiyyin adlı eserinde açık bir şekilde dile getirmiştir. Yani iman söz ve ameldir görüşü bizzat Ebu Hasan el-Eş'ari'nin, en son yazdığı kitaplar arasında yer alan El-Mekalatul İslamiyin adlı eserinde açık bir şekilde dile getirmiştir. Ebu Hasan el-Eşharinin bizzat kendisi. Ki bu kitabı dediğimiz gibi en son kitaplarındandır kardeşler. Ebu Hasan el-Eşharinin. El-Mekalatul İslamiyin. Bu görüşü kardeşler bakın özellikle bu kadar uzun tutmamızın sebebi nedir? Yani üzerinde durmamızın bu kadar çok durmamızın sebebi nedir? Sebebi şudur kardeşler Dünyada ne? milyonlarca Müslümanın akidede yani milyonlarca Müslüman akidede bu meseleyi benimsemiş ve e, bu görüşün ne olduğundan ne kadar tutarsız olduğundan habersiz olmalarından dolayıdır. Bizim bu kadar üzerinde durmamış. Yani milyonlarca insanların eee akidede tabi olduklarını, tabi olduklarını söylediklerini, söyledikleri mezhep. Olan bu eşarilerin görüşünün ne kadar tutarsız olduğunu belirtmek içindir. Bu bir. ikincisi bu kadar e, insan buna tabi olunca e, bunu açıklama bu kadar geniş açıklama e, ihtiyacı duydu duyduk. Yine bu kadar e, üzerinde durmamızın sebebi Ebu Hasan el Eşarî'nin asıl görüşünün hakikatini beyan etmektir. Asıl sebeplerinden bir tanesi. Şu var ki kardeşler bu imamın, bakın burası çok önemli. Bu imamın yani Ebu Hasan el Eşari'nin Ashabından birçoğu imamlarının görüşlerini berbat etmişlerdir ve hatalarla donatmışlardır. Bizzat eşarilerin, eşari fırkasının içerisindeki bazı eşari alimleri kendi imamlarının görüşünü berbat etmişlerdir. Hatalarla donatmışlardır, süslemişlerdir. Mesela örnek, her kim, kardeşler mesela Errazi, Fahreddin Errazi, bu Errazi'nin el, el Aliyesine veya el fi usulü dinine veya El-Mebahisul Meşrikiyesine veya el fi usulü dinine veya Tefsirine ve diğer eserlerine bakarsa bunu net bir şekilde görür. Tabir sahilse kendi mezheplerindeki zaten bidatlar vardı ama batırdılar, mahvettiler, berbat ettiler mezheplerini. Yine mesela İmam Gazali'nin. El-Baghdadi'nin, El-Beycuri'nin ve diğer mütahhir eşarilerinin sözlerine bakarsanız, imamları olarak kabul ettikleri Ebu Hasan el-Eşari'ye ve onun büyük mutakaddim ashabına ne kadar çok muhalefet ettiklerini görürsünüz aslında. Eğer bunlar kendilerini niteledikleri gibi eşari olsalardı, imamlarının tavsiye ettiği ve hatta imamlarının görüşüne döndüğü ehli hadisin sözlerini alırlardı. Onların sözlerini uyarlardı. O yüzden biz kardeşler Ebu Hasan el-Eşari'nin son yazdığı kitaplar arasında olan El-İbane'nin, El-İbane de son yazdığı kitaplar arasındadır. El-İbane'nin mukaddime bölümüne baktığımızda, mukaddimesindeki sözlerine baktığımızda kendisinin sahabe ve onlara tabi olanların yolunda olduğunu ve dikkat edin İmam-ı Ahmet'in yolu üzerinde olduğunu, onun akide hakkında yani İmam-ı akide hakkında söylediklerini aldığını net bir şekilde belirtiyor Ebu Hasan el-Eşari. İşte bu, bu da kardeşler bugün İmam Eşari'ye uyduklarını iddia edenlerin tenakuzlarını ortaya koymaktadır. Ki asıl olan zaten akideyi direkt şahıslardan değil kitap, sünnet ve selefin ne icmasından almaktır. O yüzden ben bu e, dersle alakalı son olarak kardeşler Ebu Hasan el Eşari'nin bizzat kendi kitabı, bakın hiçbir yerden alıntı değil. Yani bir kitaptan işte Ebu Hasan el Eşari'nin kitabından aldım bunu şeklinde değil bizzat kendi kitabına dönerek yani el makalatul islamiyyin adlı kitabına dönerek bizzat o kitaptan nakil yaparak size bazı sözlerini okumak istiyorum direkt. Bazı sözlerini nakletmek istiyorum size kardeşim. Öylece dersi bitirelim inşallah. Bakın Ebu Hasan el-Eş'ari el makalatul islamiyyinde diyor ki: <gülüyor> Ashab-ı Hadis ve Ehli Sünnet'in görüşünün özeti. Hepsini okumuyorum. Önemli bazı kısımlarını size naklediyorum. Ehli Hadis ve ve sünnetin görüşünün özeti şudur. Kendisi diyor bunu, bu onun sözleri. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini, Allah katından gelen her şeye ikrar etmek, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi Resulullah'tan güvenilir, e, ravilerin rivayet ettikleri her şeyi reddetmezler. Yani bunlar dedikleri ehli sünnet. Bunlar Resulullah'tan güvenilir, ravilerin rivayet ettikleri hiçbir şeyi reddetmezler. Allah ilahtır, birdir, tektir ve samettir. Ondan başka ilah yoktur. Eş ve çocuk edinmemiştir. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Cennet ve cehennem haktır. Kıyamet gelecektir. Bunda bir kuşku yoktur. Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah Rahman arşa istiva etmiştir ayetinde dediği gibi arştadır. İki elimle yarattığıma ve Allah'ın iki eli açıktır ayetlerinin de dediği gibi İki elimle yarattığıma ayet yani onu kastediyor. İki elimle yarattığıma ve Allah'ın iki eli açıktır ayetlerinde dediği gibi keyfiyetsiz iki eli vardır. Gözlerimizin önünden akıp gidiyordu ayetinde dediği gibi iki gözü vardır. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki kalacaktır ayetinde dediği gibi yüzü vardır. Onlar demişlerdir ki hiç kimse yapmadan önce bir şeyi yapmaya Allah'ın ilminden bir şeyi çıkarmaya veya Allah'ın olmayacağını bildiği bir şey yapmaya güç yetiremez. Onlar hep onlar diye ehli sünnet. Onlar Allah'tan başka halık yani yaratıcı olmadığını ikrar ettiler. Kulların kötülüklerini de Allah yaratır. Kulların fiillerinin de fiilleri Allah'ın yarat, yarattığıdır. Kullar bir şey yaratmaya güç yetiremezler. Hayır ve şer Allah'ın kaza ve kaderi iledir. Onlar Hayrı ve şerriyle, tartısı tatlısıyla ve acısıyla Allah'ın kazasına ve kaderine inanırlar. Onlar Allah dilemedikçe kendileri için bir yarar ve bir yarar ve zarara malik olmadıklarına inanırlar. İşlerinde Allah'a sığınırlar. Her vakit ve her durumda Allah'a muhtaç olduklarını ortaya koyarlar. Onlar Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ve yaratılmamış olduğunu söylerler. Kelam okumak, okuma ve lafızdır. Onun okuma veya lafız olduğunu söyleyen kimse onlara göre bidatçıdır. Bunlar uzun meseleler. Ee, Kur'an mahluk olması lafız ne demek? O, onların içerini açmıyorum tabi. Onlar müminlerdir. Ee, onlar pardon. Onlar müminlerin Bedir gecesinde ayı gördükleri kıyamette gözlerle Allah'ı göreceklerini söylerler. Kafirler ise onu göremeyeceklerdir. Çünkü onlar Allah'ı görmekten perdelenmişlerdir. Allah Hayır doğrusu o gün onlar Rablerinden perdelenmiştir demiştir. Musa aleyhisselam Allah'ı rüyada görmek istedi. Allah dağ görününce onu darmadağın etti. Böylece Musa onu dünyada göremeyeceğini bilakis ahirette göreceğini anladı. Onlar ehli kıbleden, zina, hırsızlık ve benzeri gibi büyük günah işleyenleri işlememiş oldukları günah sebebiyle kafir saymazlar. Onlar büyük günah işlemiş olsalar da kendilerinde bulunan imanları sebebiyle mümindirler. Onlar, bakın bizim konumuzla alakalı özellikle, onlar imanın söz ve amel olduğunu, arttığını ve eksildiğini kabul ederler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, Allah dünya semasına iner ve şöyle der, bana bağışlanma yok, bağışlanma dileyen yok mu gibi hadisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği gibi tasdik ederler. Onlar Allah'ın bir hususta ayrılığa düştüğünüz zaman onu Allah ve Resulüne arz edin ayetinde dediği gibi kitap ve sünnete sarılırlar. Onlar önceden geçen yani selef din adamlarına uymayı gerekli görürler. Dinlerinde Allah'ın izin vermediği bidat olarak ortaya bidat olarak ortaya bir şey koymazlar. Onlar Rabbinin ve melekler Rabbin ve melekler saf saf dizilmiş olarak gelir ayetinde dediği gibi Allah'ın kıyamet gününde geleceğini ve ona şah damarından daha yakınız dediği gibi Allah'ın dilediği şekilde yaratıklarına yakın olacağını kabul ederler. Onlar her salih ve facir yani günahkar imamın arkasında bayram, Cuma ve cemaat namazı kılmayı caiz görürler. Mesler üzerine mes etmeyi sünnet sayarlar. Bakın. Meshetmeyi neden akide kitaplarını e, sayıyor? Biz bunu şefaat kitabında, şey şefaat dersinde anlattık. E, şefaat dersinin birini geçen yapmıştık. E, onda geniş bir şekilde zannedersem e, anlatmıştık. Özellikle akide kitaplarında çoraba Messi özellikle belirten ehli sünnet alimleri vardır. Fıkhi mevzu olmasına rağmen. Sebebi de şialardan tamamiyle safları ayırmak için. Çünkü bilirsiniz şialar çıplak ayağı mesh ederler. Evet, e, onlar her salih ve facir günahkar. İmamın arkasında bayram, cuma ve cemaat namazını kılmayı caiz görürler. Mesler üzerine meslisi sünnet sayarlar. Bunu ikamette yani sefer olmama halinde ve seferde caiz görürler. Onlar cennet ve cehennemin yaratılmış olduğunu kabul ederler. Allah'ın salihlere kendilerinde görülen alametler vermesi caizdir. Bakın kerametten bahsediyor. Ee, yine e, Müslüman... Cemaate nasihat etmeyi, büyük günahlardan, zina, yalan söylemek, asabiyet, övünme, büyüklenme, insanları ayıplama ve kibirden kaçınmayı dini bir vecibe sayarlar. Bidata davet eden herkesten uzaklaşmayı, Bidata davet eden herkesten uzaklaşmayı, Kur'an okumakla meşgul olmayı, eserler yazmayı, fıkıh konusunda tevazu ve alçak gönüllülük içinde düşünmeyi, güzel ahlakı, iyiliği yaymayı, kötülüğü ortadan kaldırmayı, gıybeti, kovuculuğu e, terk etmeyi, e, yiyecek ve içeceği azaltmayı gerekli görürler. Bunlar onların emrettiklerini, emrettikleri, yaptıkları ve gerekli gördükleri hususların özetidir. Bakın en son sözü bu kardeşler diyor ki en son sözünde bunlar yani bütün bu saydıklarım onların emrettikleri, yaptıkları ve gerekli gördükleri hususların özetidir. Anlattığımız anlattıklarımızın tümüne katılıyoruz ve benimsiyoruz. Bizi başarıya ulaştıracak olan ancak Allah'tır. O bize yeter, o ne güzel vekildir. Ondan yardım dileriz ve ona tevekkül ederiz. Dönüş O'nadır. İşte bütün bunlar kardeşler başka yerden değil bizzat Ebu Hasan el-Eşhar'in makalatü'l-İslami'inden naklettiğim sözleridir. Böylelikle bugünkü dersimiz sona eriyor. Wallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve ecmain.